Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. Gördüm ki Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin ve ssalatu vesselamu ala men bu'it bis-seifi rahmeten lil alamin. Amma ba'd. Bayram namazı adabı ve hükümleri Hamd Allah'a olsun. Salat ve selam Allah Resulü'nün, ailesinin, sahabesinin ve onları dost edinenlerin üzerine olsun. Bundan sonra bayram mutluluk, sevinç ve süslenme günüdür. Allah subhanehu ve teala bugün de nimetlerinin eserini kulları üzerinde görünmesini ister. Bayram, hanif dinin belirtilerinden bir belirtidir ve İslam'ın şiarlarından bir şiardır. Ve kendisine has hükümleri ve edepleri vardır. Bayramın en büyük ve en önemli hükmü bugün de kılınan namazdır. El-İydin, bayram kelimesinin tanımı. El-İyd, bayram, lügat olarak adey-i'udu kelimesinden türemiştir. Sanki o güne dönüyorlar gibi. Aynı şekilde El-İyd kelimesinin el-i'adet kelimesinden türediği de söylenmiştir. Çünkü onu adet edindiler. Arapların yanında El-İyd, sevincin geri döndüğü zaman demektir. El-Kâmusi el-Muhid. İstilah olarak el-iid, toplum tarafından tekrarlanan, iade edilen ve adet edinilen her şeye denir. Her toplumun süslendiği, sevinç duyduğu ve toplandığı kendisine has bayramı vardır. Allahu u Teala şöyle buyurdu. Her ümmeti Allah'ı anmaları için bir mensek kıldık. Hac 34 İbni Abbas, mensek kelimesinden kastın bayram olduğunu söylemiştir. İbni Kesir tefsiri Müslümanların iki bayramı vardır. Bunlar Ramazan ve Kurban bayramıdır. Bunların dışında kafirlerin bayramlarından Yılbaşı, Nevruz, Sevgililer Günü gibi bayramları kutlamak caiz değildir. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem icret edip Mekke'den Medine'ye geldiğinde Medinelilerin Nevruz günü ile Mihrican günü diye eğlendikleri iki günleri vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu günler nedir diye sordu. Medineliler ''Biz cahiliyede bugünlerde eğlenirdik.'' dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Şüphesiz Allah size o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı, kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir.'' Sahih hadis Ebu Davud ve diğerleri rivayet etti. Allahu Teala şöyle buyurdu. ''Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.'' Furkan 72. Ebul Aliye Tavus İbn Sirin de hak verebi ayetteki yalana şahitlik etmeyenden kastın müşriklerin bayramlarına şahitlik etmeyenler kutlamayanlar olduklarını söylediler. İbn Kesir tefsiri. Bayram namazının hükmü. Bayram namazı herkese muayyen olarak vaciptir. Bayram namazı güç yetirebilen her mükellef akıl ve bali olan ve her Müslümanın üzerine muayyen olarak farzdır. Bayram namazını hiçbir mazereti olmadan terk eden, kılmayan ise günahkar olur. Bu söz Ebu Hanife'nin sözü, Ahmet'ten rivayet edilen bir rivayet ve bazı şafilerin ve malikilerin sözüdür. Ayrıca Şeyhül İslam İbn Teymiye Rahimahullah İbni Kayyim ve Şevkanin'in Allah onlardan razı olsun tercih ettiği görüştür. Bu konudaki delilleri ise Allahu Teala'nın şu sözüdür. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser 2- yani kurban bayram namazını kıl ve kurbanını kes. Buradaki emir vücubiyeti ifade eder. Ayrıca Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra gelen dört halifenin radıyallahu anhum bayram namazını eda etmeye bağlılıkları ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ve hatta hayızlı kadınlara bayram namazına çıkmalarını emretmesi bu namazın vücubiyetini ifade eder. Aynı şekilde bayram namazı ile cuma namazı aynı günde olursa, bayram namazı cuma namazının farziyetini düşürür. Bir vacibi ancak bir vacip düşürür. Bayram namazının zamanı Bayram namazı vakti, güneşin bir mızrak boyu kadar yükselmesinden sonra başlar ve güneşin zevaliyle öğle namazından önce sona erer. Bir mızrak boyu miktarı ise güneşin doğuşundan 15 dakika sonrasıdır. Ramazan bayramında Müslümanların, fıtır sadakalarını vermesi için namaza başlangıcın geciktirilmesi, aynı şekilde Kurban Bayramı'nda ise insanların kurbanlarını kesmesi için namazın hızlı bir şekilde eda edilmesi sünnettir. Bayram namazının kılınma yeri. Ebu Said el-Hudri şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü ile Kurban bayramı gününde namazgaha çıkardı ve ilk başladığı şey namaz olurdu. Muttefakun aleyh. Buradaki namazgahdan kasıt mescit değildir. Bilakis sahra gibi boş bir arazide namaz için hazırlanmış yer demektir. Asıl ve sünnet olan bayram namazının sahra gibi bir yerde, açık alanda kılınmasıdır. Ancak ilim ehli, şiddetli soğuk, yağmur ve korkudan ötürü bayram namazının mescitlerde kılınmasına cevaz vermişlerdir. Bayram namazına çıkma adabı ve sünneti 1- Gusletmek, süslenmek ve güzel koku sürünmek İmam Nevevi şöyle dedi. İster namaza gitsin isterse de gitmesin, bayram için gusletmenin müstahap olduğuna dair Şafii'nin ve bu mezhebin alimlerinin bu konu hakkındaki görüşleri aynıdır. Aynı şekilde temizlenmenin, güzel koku sürünmenin, saçların ve tırnakların kesilmesinin, bedenden ve elbiseden kötü kokuların giderilmesinin müstahap olduğu konusunda da ittifak etmişlerdir. 2. En güzel elbiselerin giyilmesi. İbn-i Kayyım, Allah Resulü'nün her iki bayramda da olan sünnetlerini şöyle aktardı. Her iki bayrama en güzel elbiselerini giyerek çıkardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem her iki bayramda ve cuma gününde giydiği iki beyaz elbisesi vardı. Bazen iki yeşil hırka bazen de kırmızı bir hırka giyerdi. Zadül İmam Beyhaki sahih senetle şunu rivayet etmektedir. İbni Ömer radıyallahu an bayramda elbiselerinden en güzelini seçer ve onu giyerdi. 3. Ramazan bayramında namazgaha gitmeden önce bir şeylerin yenilmesi. Enes radıyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü birkaç tane hurma yemeden bayram namazına çıkmazdı. Buhari rivayet etti. Sünnet olan ise tekli olarak yenilmesidir. 3, 5 veya 7 hurma gibi. Eğer hurma bulunamazsa su veya mübeh olan herhangi bir şey de yenilebilir. Ancak kurban bayramında ise müstahap olan namazdan sonra bir şeylerin yenilmesidir. Kurban verecek kimsenin kurbanından yemesi gibi. 4. Tekbir Abdullah bin Ömer radıyallahu an Ramazan ve kurban bayramı sabahında namazgaha gelene kadar açık bir şekilde tekbir getirirdi. Sonra imam gelene kadar yine tekbir getirirdi. Seleften nakledildiğine göre selef ...ramazan bayramında, kurban bayramından daha şiddetli tekbir getirirdi. Sahihtir, Darikudni ve diğerleri rivayet etti. Buhari sahihinde şöyle dedi. Ömer radıyallahu anh bugünlerde, ...minadaki çadırında tekbir getirir, ...ayf mescidinde bulunan ve onu işiten Müslümanlar, ...onunla birlikte çarşı ve pazardaki insanlar, ...mina tekbir sesleriyle inleyecek şekilde tekbir getirirlerdi. Ramazan bayramında tekbir getirme, Ramazan'ın son gününün güneşin batışından başlar, imam bayram namazına başlayana kadar devam eder. Ancak Kurban Bayramı'nda ise tekbir getirme Arefe gününün 9 Zilhicce fecrinden başlar. Teşrik günlerinin son günü 13 Zilhicce ikindi namazından sonra sona erer. Sabit olan tekbir getirme şekli ise şöyledir: Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ve lillahi 5. Kadın ve çocukların bayrama çıkışı. Ummu Atiyye radıyallahu anha şöyle dedi: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ergenlik çağına eren kızları, hayız gören kadınları ve evlenme çağındaki bakire kızları Ramazan ve Kurban bayramlarına çıkarmamızı emretti. Hayız gören kadınlara gelince onlar namaz vaktinde namaz kılınan yerden, namazgahtan uzak dururlar, hutbeye ve Müslümanların dualarına şahit olurlar. Muttafakun aleyh 6. Namazgaha farklı yollardan gitmek Cabir radıyallahu anh şöyle dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namazgaha farklı yollardan gidip dönerdi. Buhari rivayet etti. Buradaki farklı yollardan gidip dönerdi sözünden kasıt namazgaha bir yoldan gider başka yoldan dönerdi. Bayram namazının keyfiyeti Ömer radıyallahu an şöyle dedi Ramazan ve kurban bayramı ikişer rekattır. Bunlar nebinizin lisanı üzere tamdır, kısaltma değildir. Sahih Ahmet rivayet etti. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi Ramazan ve kurban bayramı namazlarında birinci rekatta yedi, ikinci rekatta ise ruku tekbiri hariç beş tekbir getirilir. Sahih Ebu Davud ve diğerleri rivayet etti. Birinci rekatta Kaf ve ikinci rekatta Kamer suresinin okunması ve bazen de A'la ve Gaşiye suresinin okunması Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerindendir. Müslim rivayet etti. Bayram namazının kılınış şekli şöyledir. Birinci rekatta ihram tekbiri dışında yedi tekbir getirilir. Sonra Fatiha, A'la veya Kaf suresi okunur. Daha sonra ikinci rekata kalktığı zaman ise beş tekbir getirilir. Sonra Fatiha, Kamer veya Kashe'ye suresi okunur. Her tekbirin getirilişiyle beraber eller kaldırılır. Eğer tekbirler arasında bir boşluk bulursan o boşluğu Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallahü ekber ve benzeri diğer meşru zikirlerle doldur. Bayram hutbesi İmamın namazdan sonra iki hutbe değil de bir hutbe vermesi ve hutbe verirken minberin üstünde değil de yerde vermesi sünnettir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra gelen Raşit halifeler bu şekilde yapmıştır. İbni Abbas radiyallahu şöyle dedi. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ondan sonra Ebubekir Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte Ramazan bayramı namazında hazır bulundum. Hepsi de namazı hutbeden önce kılarlardı. Müttefekun aleyh. Önemli uyarılar. 1- Bayram namazından ne önce ne de sonra nafile namazı yoktur. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü iki rekat namaz kıldı. Ne öncesinde ne de sonrasında namaz kılmadı. Buhari rivayet etti. Eğer bayram namazı namazgahta kılınacaksa durum bu şekildedir. Yani ne öncesinde ne de sonrasında nafile namazı kılınmaz. Ancak insanlar bayram namazını mescitte kılacaklarsa, mescide girdikleri zaman tahiyyetül mescid namazı kılarlar. 2. Bayram namazı için ezan okunmaz ve kamet getirilmez. Cabir bin Semure şöyle dedi, Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bayram namazlarını bir değil, iki değil, birçok defa ezan ve kametsiz kıldım. Müslim rivayet etti. 3. Bayram hutbesini dinlemek sünnettir, vacip değildir. Mughni. İmam Nevevi şöyle dedi, ''İnsanların hutbeyi dinlemesi müstehaptır. Ancak hutbenin kendisi veya hutbeyi dinlemek bayram namazının sıhhatinin bir şartı değildir. El-Mecmû ancak içinde dua ve vaazlar bulunduğundan ötürü hutbenin dinlenilmesi daha eftaldir. 4. Ayızlı kadın bayrama çıkabilir ancak namaza değil. Ayızlı kadın hutbeyi dinlemek, atibin dualarına amin demek, bayramın bereketini dilemek ve bunların dışındaki diğer şeyler için bayrama çıkabilir.'' 5. Kadınlar süslenme ve koku sürünme olmadan çıkmaları gerekir. Çünkü kadınların zinetlerini yabancı erkeklere göstermesi caiz değildir. 6. Bayram gecesini ihya etmekle özelleştirmek uydurulmuş bidatlerdendir. 7. Ramazan ve kurban bayramı gününde oruç tutmak haramdır. 8. Bayram namazını kaçıran kimse namazın kılınış şekline göre tek başına veya bayram namazı kılmayanlarla beraber cemaatle iki rekat kılması caizdir. Buhari sahihinde bu konu hakkında eğer bayram namazı kaçırılırsa iki rekat namaz kılınır başlıklı bir bab açmıştır. Bayramın Kutlanması Hangi lafız olursa olsun insanların kendi aralarında bayramlaştığı güzel tebrikler bayramın adaplarındandır. Bazılarının bazılarına söyledikleri Allah bizden de sizden de kabul buyursun, bayramın kutlu olsun, Allah size bunu iman ve bereketle tekrar geri getirsin ve buna benzer diğer mübah olan kutlamalarla bayram kutlanılabilir. Kutlama sahabelerin yanında bilinen bir durumdu. İlim sahipleri de buna ruhsat vermişlerdir. Hafız İbn Cerir şöyle dedi: Hasan isnatla Cübeyr bin Nufeyr'in şöyle dediğini rivayet ettik. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri bayram günü karşılaştıklarında bazıları bazılarına şöyle derdi: Allah bizden ve sizden kabul buyursun. Fethul Bari. Hafız Celaleddin es-Suyuti şöyle dedi: İnsanların bayram, yıl, ay, doğum ve buna benzer diğer adet edindikleri kutlamalar hakkında bunların sünnette yerinin olup olmadığı ile ilgili uzunca sorular soruldu. Ben de bu konu hakkında parçaları topladım ve kutlama usulüyle dileğe ulaşmak adıyla bir kitap yazdım. Sonra kitabında bayram kutlaması da dahil olmak üzere Müslümanların arasındaki birçok kutlamanın meşruiyetini zikretti. Allah sizin ve bizim salih amellerimizi kabul buyursun. Her seneniz hayırlı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Allahu Teala bizleri İslami hilafet gölgesi altında bayrama tekrar kavuştursun. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin. Yakın yok dedi de cihattan gayrı Yakın yok dedi de cihattan gayrı Gördüm ki cihadın iki faydası Biri dünyada izzet biri apayrı Kuşandım ihlası, duayı silahı, İzzet yok dedim ben cihattan gayrı, İzzet yok dedim ben cihattan gayrı, İlim kapısında benim yılları, Dinlediğim hakkı, Yenanık yolları, sordum cennete gidin. Ötün yolları, yakın yok dedi. Cihattan zaidi, yakın yok dedi.